Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş Günaydın. Geldiniz. Evet, bugün canlı yayında Ali Bilge ile beraberiz Ekonomi Politik'te ve geçen yıl geçen hafta pardon, bıraktığımız yeri sürdürelim demiştik. Konuşurken daha önce yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin full, full olarak iktidarda geçirdiği bir 10 yılın muhasebesini yapmaya ilk 10 yılı diyelim. Nasıl geçti bunu konuşuyorduk. Bunun ilk 10 yıl 2 adlı programını yapalım şimdi <gülüyor> de isterseniz. Ee, geçen haftaki e, programda AK Parti'nin 10 yıl önce iktidara gelirken Ki kurumsal ve işte sosyolojik ittifaklarıyla o ittifakların nasıl bir seyir izlediğini, şekil aldığını e, ve bugün e, o ittifakların ne durumda olduğunu e, konuşmuştuk. Ayrıca e, AK Parti iktidarının son gündemi üzerinde durmuştuk. Onlardan biri de işte başbakanın e, başkanlık, yarı başkanlık arayışlarına ilişkindi. Bir diğer bir husus da yani mevcut halde henüz AK Parti'nin üzerinde baskı hissettiği basınç alanlarını konuşmuştuk. Bunlardan bir tanesi Suriye'deki gelişmelerdi ve Suriye politikasıydı. Önemli bir basınç alanı olarak karşımıza çıkıyor AK Parti iktidarının önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde. Çünkü buradaki gelişmelerin bugünkü durumdan daha kötü bir felakete sonuçlanması... AK Parti yönetiminin ve bu hükümeti etkileyecek unsurlardan bir tanesi. Habur'dan bu yana ki gelişmeler çerçevesinde Kürt meselesi bir basınç alanı oluşturuyor. Ve bugün işte gelinen açlık grevlerindeki takınılan tavır, idam konusunda takınılan tavır. Bu da AK Parti hükümeti üzerindeki diğer kuvvetli basınç alanlarından biri. Bir diğer unsur Türkiye ekonomisi AK Parti iktidarı döneminde nedenlerini analiz etmek de aynı zamanda mümkün. Ekonomik büyüme performansının daha önceki 10 yıllara göre daha yüksek seyrettiği bir 10 yıl oldu. Ve bu dolayısıyla bu süreçte Türkiye'nin fonlanmasını, cari açığını, iç ve dış açıklarının finanse edilmesini sağladı. Bizim gibi bu Dünyanın bugünkü finansal mimarisi içerisinde büyümesini iş tasarruflardan çok dışarıdan sağladığı borçlarla finanse eden ülkeler açısından büyüme performansı göstermesi açısından önemli bir e, olanak sağlamış oldu AK Parti iktidarına dünya konjonktüründe hizmet ettiği bir ortamdır. Aynı zamanda başka başka unsurlar. Ama önümüzdeki dönem itibariyle hem dünyanın krizi bir türlü bitmiyor yani kapitalizmin krizi kapitalizm kendini halihazırda hazırda e, bu restorasyonunu yapamıyor ve hatta sınırlarına geliyor. Evet Olacakmış ha, gibi de görünmüyor. Dolayısıyla bunun e, önümüzdeki dönemde AK Parti iktidarını Türkiye'nin e, ödemeler dengesi e, artı büyümesini sağlayacak e, kaynak akışının e, da bir baskı unsuru. Yani bu sene daha Küçük bir büyüme oranına razı Türkiye 2012, 2013, 2014'te de bu performa ki 3'te seçimin olduğu yerler. Seçim ve büyüme arasında daha doğrusu e, iktidar partisine ya da e, oyların akışına tahvil olmasıyla büyüme arasında da bir ilişki e, söz konusu. Diğer bir baskı alanı da şey söylemiştik. O da parti içi e, bir durum. O da işte 3 dönem seçilmeyenlerin açığa kalması. Bu aslında parke e, yansıyan e, şu anda çok şey değil ama önemli bir e, baskı unsuru oluyor. Yani siyasette e, yani sonuçta Erdoğan kendisine başkanlık, yarı başkanlık gibi bir, e, yol buluyor ama diğer unsurlar devam etmek isteyen unsurlar açısından da parti içi bir baskı unsuru, basınç alanı oluyor. Benim geçen haftadan bu yana e, bir e, yani muhabirliğim çerçevesinde aktarabileceğim yani gazetelerdedir rastlamadığım bir şey. Yani artık Erdoğan'daki bu başkanlık e, a, saplantısının ne noktada olduğunu göstermesi açısından önemli. E, benim öğrendiğim e, başbakan son e, zamanlarda, son iki hafta önce sanıyorum e, bu başkanlık, yarı başkanlık, bunlar anayasa değişiklikleri de içiriyor. Bir de mevcut halde de Cumhurbaşkanlığı kuvvetli bir E, rejim 82 Anayasası çerçevesi içinde görev ve yetkiler açısından baktığınızda e, yarı başkanlığa yakın e, bir e, görev tarif ediyor e, 82 Anayasası e, atamalarla vesairelerle baktığınızda hı hı. ve ondan sonraki yapılan değişiklikler. Sanıyorum Erdoğan şöyle bir şey çalıştırıyormuş e, uzmanlarına. E, kendisi cumhurbaşkanı olduğunda AK Parti Genel Başkanı ile Başbakanlığı ayrı ayrı kişiler üzerine tesis ettirmek istiyor. Ee, bu şöyle eğer kuvvet istediği gibi bir başkanlık e, şey oluşturamaz ise yani yarı başkanlık gibi bir anayasa mevcut şekilde bile gitse aşağıyı bölmüş oluyor. Yani kendisini rahatsız edebilecek e, bir başbakan yerine bir kere... Iki Çatıştırıyor. Bir... iki başlı bir durum. E, dolayısıyla böyle bir çalışmanın e, yaptırıldığını e, dair bir takım bilgiler bana geldi. E, yani bunun hukuki olarak e, ya da yani nasıl bir değişiklik üzerinden yapılabilir ki şöyle düşünün. E, 2002 Kasım seçimlerinde e, parti genel başkanı kendisiydi. Evet. Ama başbakan... <gülüyor> ...Abdullah, Abdullah güldü. güldü. Şimdi burada ben kongreyi de e, akrette olmadın ama e, izlemiştim şeyden e, televizyon yayınlarından. E, kongrenin de genel havası aslında e, Erdoğan ben bir dünya lideriyim başkanlığı yarı başkanlığı oynuyorum. Benim karşıma partimin içinden kimse çıkmasın ne cemaat ne gül ne de başka unsurları aslında meydan okuma... Ne Kılıçdaroğlu'na ne Yavru muhalefette ne ana muhalefette Ne şeydi ki aslında O meydan okuma parti içi e Unsurlara bir meydan okumaydı A Buradan anlaşılıyor ki Yani gerçekten böyle Basınç alanları olmasına rağmen Başbakan yani bir anda açlık grevleri Çatışmalar işte e birazdan Değineceğiz yani son Haburdan bu yana sadece ele alsak Yani, yani bir gazetenin E, haber müdürü olsam ya da bir yöneticisi olsam bir muhabire sadece şeyi koyarım yani çatışmalarda ölen e, insanlar bir de kazalarda ölen insanlar yani işte Afyon'da bir iki ay önce bir ay iki ay önce filan e, uçaklar bu skorskiler ve kasalar başlı başına bir e, yani meclis soruşturma yani e, inceleme alanları yani e, bu kaçıncı skorski e, bir dönem biz kasaları düşürürdük Ondan sonra... Adlı, e, böyle bir uçak İspanyol tipi İspanyol Şimdi Bunlar tipi. nasıl alınır kardeşim? Kim karar verir? Bunların e, açık değil. Zaten AK Parti iktidarı... Geçen haftada söylemiştim. Başlangıçta çatıştığı kurumsal yapı... Türk Silahlı Kuvvetleri ile yani benim iktidarıma karışmadığın müddetçe iktidara ortak olmana karışmam mesajı verdi Türk Silahlı Kuvvetleri. Ne. Ve bunun garantilerini de böyle ekonomik evet. denetimsizliklerle yani ekonomik levyesini de kullanıyorlar herhalde harcamalara yetki vererek ve bunu denetlemeyerek şimdi hatırlarsınız adıyla, bizim yani 2003 yılının programlarına baktığımızda evet. e, mali e, reform e, çalışmalarından söz ederdik sıkça ve onlardan biri de askeri harcamaların denetlenmesiydi AK Parti popülaritesini yani vesayet rejimi sadece e, şey değil ki bu tür denetlemelerin e, ve kamuoyuna açık bir şekilde e, bu alımların bu harcamaların e, yapıldığı E, ...yönetimler olması gerekirken... ...bu konu kapatıldı zaman içerisinde... ...Sayıştay denetimi dışarında bırakıldı... E, ...gölgelendi... ...gri alana e, terk edildi... ...askeri harcamalar, alımlar filan... ...ve bu da Türk Silahlı Kuvvetleri ile... ...açıkçası... ...bir nevi ittifak kurmanın... E, ...bir karşılığı olarak... E, ...ceryan etti... Dolayısıyla bizim e, askeri harcamalarda özellikle bu çatışma bölgesindeki e, kayıplarımızı e, başlı başına bir inceleme konusudur ki yani inanın e, kaza diye nitelendirilen e, lira alt alta topladığımızda e, çatışmalarda ölenlerden daha fazla bir rakama ulaşabileceğini de e, düşünebiliriz. O derecede e, vahim sonuçlarla karşı karşıya. Şimdi Türkiye'de böyle bir durum var. E, kendi e, safına çektiğini düşündüğü bir tirahlı kuvvetleriyle ki bakın e, onu da unutma aklıma geldi. AK Parti'nin sitesini açtığınızda birinci Türkiye'nin en büyük şeyi tanklar çıkıyor. Öyle mi? Evet. Yani icraat şeyinde. Türk tirahlı kuvvetlerinin evet, şeyi evet, gibi yani. Yani onun bir ismi var. Sitesi e, gibi. Sitesi gibi. E, AK Parti'nin sitesi E, ...icraatlar... işte eğitimde reform falan daha sonra neredeyse tankların şeyi geliyor e, üretimi geliyor. Ben yine bir şey öğrendiğime göre Türkiye uçak gemisi yapmak istiyormuş. Evet, öyle bir Hı. bir sızdı gazlı şey. ama bunun sızmanın ötesinde savunma sanayi Müsteşarı da açıkladı. Öyle mi? Bir ara, yani böyle bir niyetin olduğunu. Şimdi. Hangi denizlerde? Pasifikte mi? Pasifik okyanusundan mı <gülüyor> Şimdi e, bu a, Akdeniz için herhalde e, olabilecek bir şey. Karadeniz için yani e, düşündüğü evet. denizleri bilmemekle birlikte şimdi e, uçağını e, yardım alarak çıkarttı Suriyenin düşürdüğü uçağı. ...hasırlarsınız. 1500 evet. metre de... ...derinlikten pilotların çıkarılması... ...F4 jeti mesela... ...o da hiç aydınlatılamamış olaylardan biri... ...Uludere F4 gibi... yani ...ve açıklanamayacağı da... ...bugün Lale Kemal de değinmiş... ...yazısında... ...ne Uludere'de ne F4 jetinde... ...ne de... ...diğerlerinde bir hesap... ...sorma durumu olamıyor. Yani... ...90'larda... 2000'lerde lerde e, daha önceki yıllarda yani Türk Silahlı Kuvvetleri ya da savunma ve güvenlik harcamaları üzerindeki e, kapalılık halen zıda yine devam ediyor ve biz bu e, ortamda e, başkanlık yarı başkanlık e, şeyini konuşuyoruz. Şimdi e, gerçekten e, Başbakanın bu kam bürümüş bakışı, sözü, dili, gözü neyse e, ve de gerçekten bu e, tavrı e, AK Parti içerisinde e, memnun olan tabii ki milletvekilleri ve kesimler olmakla birlikte e, bundan memnun olmayan ama henüz sesli, kuvvetli bir sesi çıkarmamış insanlar da var. Ve bu üçgen var yani işte e, partinin AK Parti. Erdoğan'sız, AK Parti'nin işte Erdoansız dönemi o oh, oh, Erdoansız hava saası nasıl olacak AK Parti'de? Yani işte bu önemli şeylerden biri ve burada bir e, girdap oluşuyor görüldüğü kadarıyla. Var bunun zaman zaman biz dile getirdik işte çatışmanın. Çünkü dışarıdan bir efekt olmuyor ama bunun daha da alevlenmesi açıkçası Suriye E, ve Kürt meselesindeki gelişmeler e, bu basınç alanlarının nasıl yönetileceğini ve bunun felaketle daha büyük bir felaketle e, sonuçlanıp sonuçlanmayacağına bağlı ama görünen o ki bu oldukça e, artan bir e, olumsuzluk yaratıyor parti üzerinde. Evet Heh. yani bu açlık grevleri konusundaki e, de iç mesela işte başbakanın Dış geziden dönmesine e, endekslendi diye heyecan verici şeyler vardı. İşte hadi bir gidip gelsin ondan sonra dönüş tarihe kaldı filan diye. Evet, Adalet ama... Bakanı Sadullah Ergin'in yaptığı bir açıklamaydı. Bu yani Başbakan önce Endonezya'da bir panele katıldı. Demokrasi paneline katıldı. Evet orada demokrasi ondan dersi verdi. Sonra, ondan sonra Hı. da Burneyi Sultanı'nı ziyaret etti. Yani bu bir hafta içerisinde bu gezileri gerçekleştirdikten sonra... Sadullah Erke'nin demecine göre, açıklamasında göre ondan sonra somut adımlar atılacaktı bu ana dilde savunma konusunda. E, bu geziler bekleniyordu, bu gezilerin sonlanması bekleniyordu. 600'den fazla insanın açlık grevindeyken Ve böyle bir durum orada çıkıyordu. Artan, sayı, gün be gün de tabii durumun artan bir tehlike arz ettiği bir Kaçıncı durumdu. Kaçıncı güne geldi? 62. Ee, ve e, ufukta çözüm yok diyor mesela BDP'li vekil ve e, belediye başkanları da Diyarbakır'da. Üstelik de polisle de e, eylemlerine destek eylemlerine polisin müdahale etmesi sonucu çatışmalar var. ve e, Hatta olağının biraz da ötesinde görüntülere ben çok sık bakma fırsatım olmuyor. Ama dün televizyonda şöyle bir gözüme çarptı. Baya bir takım sivil polislerin... ...gayet öfkeli bir şekilde... ...bize yumruk attı... ...milletvekilleri diye... ...polisin... ...bu sefer... ...şeyde... ...haber bülteninde... ...sivil polislerin rol aldığını ilk defa görüyorum... ...ben konuştuklarını falan... yani ...belki daha sık oluyordu... ...ben çok az seyrediyorum ama... ...baya kameranın kendisine döndüğü... ...bir takım sivil polisler... ...işte bize... ...yumruk vurdu diye... ...meydan okuyan... Bazı gelişmeler de vardı Yani çözüm umudu azalırken Destek eylemleri de e, sürüyor diyor Mesela Radikal Gazetesi Çözüm yok ufukta Ve başbakanın da sözleri Tabi şantaj gibi Çok ağır, ağır kelimeler de kullanıyor Ve tıbbi müdahale sinyali veriyor ki En çok üzerinde durulduğu şeylerden biri Buydu Başbakanın şantaj dedi Pardon Başbakanın şantaj dediği bu e, açlık grevlerine dair söylediği şey mi şantaj evet. yoksa e, açlık grevi e, İdam bir şekilde hayır hayır idamla hiç ilgisi yok Sanırım. doğrudan doğruya bu açlık. biz bu şantaja bo, boyun eğmeyiz e, diyor yani bu açlık grevleri e, sonucunda bir e, kazanım elde etti niyeceklerini söylüyor. Evet biz adım. sağlıkla ilgili ge gerekli müdahaleleri de yaparız diyor. Ayrıca şeyleri filan da söylemiş. Yani biz iktidarda olduğumuz sürece, biz burada olduğumuz sürece İmralı'da öyle evden çıkış, eve çıkış falan da Abdullah Öcalan için de yok diyor. O şartla ilgili olarak yani bazı bakanları aslında da ...ve Kalkınma Partisi'nin başta Adalet Bakanı <gülüyor> Sadullah Ergin olmak üzere... ...işte bir takım gelişmelerden söz ediyorlar. Yani Bülent Arınç'ın açıklamaları. Bülent Arınç da yani aynı. Geçen hafta iki hükümet var sanki demiştik. Dün de öyle olmuş. Aynen. Gene Bülent Arınç yani daha çok daha... Zaten biz bunları yapıyorduk hı hı. bu... Yo, Kongre Bildirisi de var o. Evet. Savunmanın... E, evet. Bunları biz zaten söylemiştik hı hı. diyor. Ama öte yandan da bu şeyle Erdoğan gayet tavizsiz görüntüsüyle, tek adam ve otorite görüntüsüyle başka bir çizgi çiziyor ve çok kaygı verici bir ortam olduğu muhakkak yani. Yani çok konuştuğumuz gerilim. konular idamın geri gelmesi, açlık grevlerine yüzlerce insanın, bine yakın insanın seyirci kalınması değil mi? Belki 10.000, yani 10.000, 10.000 diye de bir sayı verildi. Bilmiyoruz onu. Tamam. Çünkü yani 10.000'lerce zaten KCK ve PKK tutuklusu, tutuklusu ya da hükümlüsü var. Evet. Yani Millet e, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk defa milletvekillerinin açlık grevine katıldığına dair bir açıklama vardı gazetelerde aynı zamanda. E, daha önce bir deneme oldu. Vazgeçtiler de yine BDP öncesi şeylerde. Ama benim aynı, aynı durum mu bu? Yani burada Aa. çünkü göğüslerinde şeylerle genel kurulda diğer genel kurulda görüntüleri de vardı dün gene kısaca gördüm yani aslında grevinden bahseden önlüklerle milletvekilleri ve süresiz ve, ve dönüşüm. dönüşümsüz olarak aynı olmasa da daha önce denemesi oldu evet. yani ta tam şeyi hatırlamıyorum Nedenini ama bak bu, bu bulunur ama bir de şöyle bir şeye denk geldi dokunulmazlıkların kaldırılması ya da milletvekillerinin iptal edilmesi de herhangi gündemde değil mi yani evet. gündeme getirebilir <gülüyor> bu zaten baş, yani Ak Parti içerisindeki e, unsurlar ve başbakan e, üstü bu zaten bunu da bunu da mesela gündeme getirildi taktirdi yani olumsuzlukları birbirine peçete eklediğimizde Felaket bir görüntü. Evet. Bir oluyor. de bir üst noktaya çıktığına dair de tırmandı terimini kullanmak istemedim ama bir ibare daha var. O da komisyon gibi çalışmalarını askıya aldığını açıklamış BDP. Sadece Genel Kurul'da varlığını göstereceğini söylemiş. Diğer şeylere katılmıyor artık meclis çalışmalarına ve beş milletvekiline de aralarında bulunduğu yedi kişi mi galiba? Ee, toplamda yedi oldu. evet. evet yani beli... Diyarbakır yani, Belediye Başkanı başladım. Osman Baydemir'in de içinde olduğu bir grupta me meclis genel kurulunda üstelik evet. bir kısmı milletvekili olanlar meclis genel kurulunda süresiz ve dönüşümsüz greve gideceklerini söylediler. Bu da yeni bir Aşama yani baş, bir aşamaya Daha geçilmiş olduğunu Bu noktada bir soru sorabilir miyim Bu ön, içinde bulunduğumuz hafta içerisinde ana Anadilde savunmayla alakalı bir yasa değişikliği Somutlaştığı takdirde Bu açlık grevlerinin durdurulabileceğine dair Bir öngörünüz var mı Ya Adalet Bakanı ile Sırrı Süreyya ve Diğer arkadaşlarının görüşmesinin Arka planındaki açıklama yapmadılar biliyorsun hı hı. Evet yani bu <gülüyor> var Yani çünkü sonuçta Ee, ana dilde savunma en önemli şeylerden bir tanesi bu işlerin başlamasında. Ana dilde eğitim daha farklı şeyleri gerektiriyor. Yani o e, ama bu önemli ölçüde durdurabilir şeylerden biri. Bir de Özralı'nın avukatlarıyla e, rahat görüşmesi. Yani bunlar zaten daha önce olan evet, o evet. şeylerdi. Bu ikisi eklendiğinde e, bu katliam açıkçası artık. Bundan sonra katliam gibi bir şey oluyor yani. Ee, bunu durdurulabilmesi mümkün. Yani ben, şunu anlamak mümkündür. Evet, bunlar e, BDP milletvekilleriyle adalet bakanı ya da hükümetin başka üyeleriyle buralarda ön mutabakatlar sağlanıyor. Yani bir, böyle bir görüşme olup da e, sonucun sağlığını gözettiğimiz için açıklama yapmıyoruz demek zaten bunun bir sonucu. Yoksa açıklama yapar adam çıktı da anlaşamadık istemediği der yani. Yani her şey hazır. Bir somutlaştırmaya evet, baktık. Yani İmza atılmaya baktık. Başbakan Ankara'da. burnu ekranlığından dönmesini bekliyor. Yani dönmesi 63 ekledi maddelik ya. eklediği bir şey bir paket vardı hatırlıyor musun? Bu kongrededeki 63 maddelik. 60 maddenin içinde bu var. Hatta bu konuda bürokraside bazı talimatlar da verilmiştir da çünkü yapılacak düzenlemeyi mesela Arın çok açık dille hangi kanunun hangi maddesine ne fıkra eklenecek diye de çok net koydu ondan sonra yani böyle bir teknik ön hazırlığın yapıldığı da görülüyor ama şimdi bu, burada başka bir hükümet görüyorsun Adalet Bakanı ve Bülent Arın açıklamalarında öbür tarafta Burneyi Sultanlığı'ndan dönen yine kükremiş bir Erdoğan'la bunların hepsini yok sayan bir Evet Erdoğan yani çok şi, şizoid bir durum var. Yani Bunu hep işaret karşıyayız. ettik biz evet, uzunca evet, yıl çok devam acayip. eden yani, bir hastalıklı bir hal var yani burada. Acayip bir nötesinde kaygı da verici Burası. çok. Yani Şahin Alpay'ın da cumartesi günü yazdığı yazıyı biraz önce e, okuduk. Zaman gazetesinde yani çok söyledikleri de doğru değil taban tabana zıt gerçeklerle diyor işte aileye ait yetkiyi devlet kullanacak bu ancak şerif hükümlerin yani Suudi Arabistan gibi ülkelerde geçerli olan bir şey yoksa Alpay'ın da yazdığı gibi çok net olarak insan haklarıyla sınırlı bir demokrasi af yetkisi de parlamentoya aittir. Yani ezici çoğunluk bile e, idama geri gelsin dese de böyle bir şey söz konusu Bir de e, Ömer Bey yani 2001 yılının galiba e, yaza girişti doğru. E, i̇lk paketlerdi Avrupa Birliği'nin ve onlardan biri de idam meselesiydi. Evet. Ecevit Başbakan'dı ve galiba rahatsızdı. E, burada defter Bu, bu idam meselesi kaldırılamadığı için, o bir ön şartla adeta, diğer reformlara başlamak için ve defter kapandı. Sonra bir vahiye indi Türkiye'nin üzerine. Yani ben canlı şahit herkes tatile gitmeye hazırlanırken olağanüstü bir şekilde meclis toplantıya çağırdı. Neden? O zamanki hükümetin ortağı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı dedi ki idam kaldırılmasına biz karşıyız ama bu gelir ve parlamentoda çoğunluğu yakalarsa Biz hükümeti bozmayız. Bozmayız dedi, dedi evet. Çok önemli, enteresan bir önemli bir şeydir bu, bu. Önemli bir araya giriş bir müdahaleydi siyasi. siyasi Türkiye tarihinde de en Ender evet. olaylardan biriydi. Hepimiz şaşırdık. Ve üstelik kendi genel ideolojik yapısının çizgisine de oldukça ters, ters düşen bir şekilde bence takdirle karşılanması gereken bir şeydir. Evet yani o zaman da öyle oldu yani devlet hükümeti bahçeydi. bozmadı ve hem de kritik bir e, krizin ortasındaydı Türkiye ve ben çok iyi hatırlıyorum dönemin Avrupa Birliği'nden sorumlu Dışişleri Bakanı Müslüşah Erdemisi ile bir yemek yiyecektim yani bir şey. Adam da bana şey anlattıydı. Evet ben artık defteri kapattım. Bodrum'daki yazdığıma çekiliyorum. Bir hafta on gün içinde böyle bir şey oldu. Evet. Şimdi bunu geriye döndürmekse Erdoğan'ın bu kadar şeyine rağmen bir kere Avrupa Birliği ile... Bay bay demektir neredeyse. Evet. Bir de bu üslup çok şey yani açlık grevleriyle ilgili olarak ve idamla yani idam mı baya bir şey unsur olarak, propaganda unsuru evet. olarak kullandığı gözde görülüyor ve oradaki din katılımcı vatandaşlar olarak gözüken insanlardan da evet idam istiyoruz. Gelsin idam filan diye konuşmalar da yükseliyor televizyon ekranlarından. Ya bunun içine doğru. Bilmiyorum. Bu çok. Vahim bir durum ama birkaç yıl önce biz bunun tam tersini gördük. Ne oldu? Ee, şey e, Bahçeli bunlara ip attı, değil mi? İdam al evet. ip. Evet. Onlar büyük bir tepki gösterdiler. Falan. Yani birkaç ruhlu bir Erdoğan, birkaç ruhlu bir ak parti evet. Evet. yaşadık. Yani şu 10 yılı devam edeceğiz. On yıl çok e, Türkiye siyasi tarihinde çok önemli bir nokta da. Evet. E, dolayısıyla yani Erdoğan'ın dili Erdoğan'ın pozisyonu tam bunun bir rasyonelitesi yani bir denilir ki Ankara'da ben bunun çevresinde gördüm. Yani bir yüzde 50 polarizasyon bize ve size yarıyor efendim önermesi var. Yani bir de milliyetçi bir pazar var. Türkiye siyasi şeyinde milliyetçilikten oyunu artırabiliyorsun. Yani ne yapıyorsun? Git ama o pazarda işte MHP'ye vuruyorsun. Ulusalcılıkta CHP'ye vuruyorsun ve oralardan e, oyun için bütün olay başkanlık, yarı başkanlık olduğuna göre %50'yi de aşmam gerektiğini. Bunun için her şey MİB'lere doğru giden. Evet idamı da getiririm ben başkanlık ol için. Ben 600 kişinin ölümüne de razı. Yani bu da bir felaket. Evet, Şimdi yani Erdoğan'ı bu, bu açlık rebeli ölüm oruçlarıydı. Bunlar şantajdır, bunlar blöftür, bunlar şodur Şimdi de milletvekilleri yapıyorlarmış. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bizim görevimiz bellidir. Biz sağlıkla ilgili gerekli müdahaleyi yaparız şeklinde konuşuyor. Ya da işte çünkü ölümler karşısında, öldürmeler karşısında gerekirse idam cezası yeniden masaya getirilmelidir dedim. Çünkü devletin öldüreni affetme etkisini biz kendimizde görmüyoruz. Bu yetki öldürülenin ailesine aittir diyor. Ailesine aittir. Bununla ilgili düzenlemeleri yapmak gerekir. Bu, bu ne demek? Bu... Öldüreni vur. Kısas, kısas. Ha. kısas. Ailesin hakkıdır bu. bu. Evet yani bu işte şey, kabile ve şeriat hükümlerinde geçerli olduğu düşünülebilecek çok iyi de bildiğim bir konu değil benim ama yani insan hakları hukuku çerçevesinde yalnız Avrupa'da değil yani Son yüz küsur yıllık demokrasi e, gelişmelerinde yeri olmayan bir e, uygulamadan bahsediyor. Şimdi bu çok endişe verici bir kapıyı açıyor ve bir kapıyı da kapatıyor en kötüsü. Yani bunun getireceği gerginliğin altında çok ağır şekilde kalma ihtimalimiz var hep birlikte. Yani <gülüyor> idamı geriye getiren dünyada e, kaç ülke var? Amerika'nın bazı eyaletlerinde yani mesela... E, Kaldırılıp tekrar getirildiği. Evet. E, Cumhur, Cumhur... Yani Başbakan'ın söylediği e, şey göndermesi de Amerika Birleşik Devletleri göndermesi de yanlış değil ama eksik. Yani Amerika'nın bazı eyaletlerinde idam cezası kaldırıldı ve uygulanmıyor. Bunun Bunun da belirtilmesi lazım ve uygulanan eyaletlerde de büyük bir mücadele ve son derece ağır eleştiriler var uzun yıllardan beri başta Teksas olmak üzere. Ya ama abi ülkelerin <gülüyor> tamamında yok. hani şöyle bir şey diyor kaldırılmış tekrar getirip uygulamaya başlamış mesela bir, bir 2013'ten itibaren idam kararları Türkiye'de uygulanacak falan öyle bir Yani başka ülkelerde yaşan Ben hatırlamıyorum yok. belki bir iki medya ile ilgili olan de vardır bu şeyler var İdam kararı uygulanan ülkeler var ama kaldırılıp da tekrar gelin. hele Avrupa bir ülkesi zaten bu, bu AAB en en önemli şartlardan demin de konuştuk bizim de başlangıç noktamız oydu Türkiye'nin Dolayısıyla yani başbakan e, burada e, gözü karartmış ve e, ama bunun bu gözü karartmışın arkasındaki en önemli basınç çürsünün Suriye olduğunu ve Suriye'deki başarısızlığın e, olduğunu düşünebiliriz. Bu çok etki ediyor başbakan üzerinde. E, çünkü olay şeye de gitti artık. Suriye üzerindeki Türkiye inisiyatifini diyor. Yani o Suriyeli muhaliflere liderlik etmek iş Katara merkez Amerika biraz Clinton e, oraya kaydırdı. Yani benim gördüğüm Türkiye'nin oradaki e, inisiyatifi, oradaki görünürdeki güçlü durumu da E, azalmış gibi gözüküyor ve Suriye meselesinin başbakanın buradaki sertleşmeyle e, yani dışarıdaki bir başarısızlığın içeride sertleşme doğurması evet. e, ve bu açıkçası e, partinin tümünü de yani biz şimdi görmüyoruz kongrede idam kararı geri gelsin. Böyle bir karar parti kongresinde de bir irade yok yani hükümetin kendi içinde de Yani bu, bir bakan idam kararı gir gelsin diye bir önerge. Bu AKP'nin belgesinde de böyle bir şey var mı? Yok, yok tabii. Yok. yok canım. Zaten AKP kuruluş istikametinde de bunları e, şey yaptı. Aha şu oldu. Onu, onu da unutmayalım. Bu MHP ben karışmıyorum, hükümeti yıkmam dediğinde o sırada yanlış anımsamıyorsam sonra tekrar bakmamız lazım ama parlamentoda Fazilet Partisi'nin kapatılması izniyle Bağımsız kalan ve henüz AK Parti'ye kanalize olmamış AK Parti kuruluş şeyindeydi sanıyorum o sırada. Milletvekillerinin bir kısmı e, idamın kalkması lehinde e, oy kullandılar. Ama bir kısmı da kullanmadı sanıyorum. Yani orada e, bir parti grubu henüz oluşturamamışlardı hatırladığım kadarıyla. E, ama yani o dönemki çizgi devam etti. Ardından Avrupa Birliği uyum paketlerinde en e, kahraman rolü, en cengaver, en demokrat rolü Erdoğan, Gül ve partisi evet, oynadı. Evet, yani şey. mini mega kağının şey olması 2007'ye kadar süren reformları e, birlikte gördük. E, evet, yani tam e, süreyi bitirirken de bir ufak nokta ilave etmek belki şey olabilir bu 10 yıllık zincirin e, küçük ama önemli bir halkası gibi görünen bir haber var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden genel merkezden bir açıklama var. E, ve 17 ölen, Sikorski helikopterinde ölen e, askerler için Diyarbakır'dan canlı yayın yapan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun TRT'nin bakanların adını tek tek saydığını ama Kılıçdaroğlu'nu sansürlediğini söylüyor. Bunu, bunu tespit etmek çok kolay herhalde. Tabii. Fakat bu da eğer böyleyse, bu gerçekse ki gerçek olması ihtimali çok yüksek gözüküyor çünkü milyonlarca insanın seyretmiş olduğu kayıtlarının bulunduğu bir şeydir şey diyor yani meclis rütük ve yargı da dahil olmak üzere her platformda gündeme getireceğiz bunu diyor bu da daha önceki ...otokratik, otoriter uygulamalara bir hatırlatma gibi geliyor. Bizim kuşağın çok iyi bilgi. Milliyetçi cephe dönemleri. Evet. evet. O zaman bir de TRT tekti. Evet. Ve muhalefete yer verilmezdi. Yani haberler konulmazdı. İşte açlık grevit tipi haberler konulmazdı. Çatışmalar verilmezdi. Benzer bir uygulama. Ama bunlarla yani bu kadar 500 tane televizyonun olduğu... Bin tane raddinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz artık yani. Ee, dolayısıyla TRT'nin bir ismi çizmesi filan e, tabii ama, ki... Ama ayrımcı uygulama açısından ıı, çok ıı, endişe mutlaka. verici tabii TRT. Mutlaka. ilişkisi açısından. Ee, peki burada bu uzun bir saga yani evet. bayağı destan gibi. Yani Ak, ama AK şu gidişat yani bu 3 yıl gelecek 3 yılda bu şeyle yokuş çıkamaz AK Parti yani bunu e, yakında bazı şeyler, şimdi şöyle her gün her hafta şey yapıyor, araştırma çok ankete düşkün bir başbakanımız var, her şeyini ankete göre değerlendiriyor benim anladığım yakın çevresinin şeylerine göre de ve e, ona göre gravatını düzeltiyor, ona göre e, rengini değiştiriyor e, ama bu yükle, açlık grevleriyle Suriye'siyle Kürt meselesindeki geriye dönük tavrıyla bu yokuşu çıkması zor. Onun için de bakın yani manşete çıkacak. Başbakanlık ve parti başkanlığını ayırıp onları yaparsam daha güçlü mevcut yetkileriyle bile olsam başkan, Cumhurbaşkanı güçlü olurum arayışına giriyorsa bir çıldırmışlık hali de var demektir yani. Evet.